Muhterem efendim, bazı ayetlerde afak ve enfüse nazarların çekilmesi, içte ve dışta delil aramaya teşvik manasına mı gelmektedir? Kur'an-ı Kerim'de nazarlarımız belki birkaç yüz yerde afak ve enfüsi delillere çevriliyor. Birkaç, belki yüzlerce yerde hep tekvini emirleri, müteala'ya teşvik ediliyor. Nazarlarımız doğruya çevriliyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayat içermeyesi bu o istikamette... Ceria ne diyor? Hatta İbn Abbas anlatıyor. Gece tercüd namazı kılmaya kalkmıştı, gözleri doldu, dolu, dolu dolu. İnnefi halkı semaati ve lerdi buyurdu. İnsan bu ayeti okur da ağlamazsa nasıl olur? Dedi yani telehiflerini ifade etti. Nasıl olur yani? Allah Celle Celału kendine böyle anlatıyor. Yani yüzlerce yerde o afaki ve enfisit tefekküre teşvik var. Ancak yani her dönemde afak'ın duyulması, enfüs'ün duyulması o biraz da afak ve enfüs hakkındaki bizim bilgilerimize babeste şeylerdir yani. Hatta günümüzde belki enfüs'ü daha iyi duyuyoruz yani insanın belki kısmen sırrı keşfedilmiş, insanın şuuru, insanın hissi, insanın idraki, insanın iradesi, insanın kalbi, insanın beyninin nöronları ve şimdilerde psikiyatristlerin beyin nöronların bir kısmıyla meşgul olmaları, nörologların başka bir kısmıyla meşgul olmaları bütün bunlar bu alanda çok ciddi bir inkişafı gösteriyor. Şimdi bunlarla biz insan hakkında bilgimiz biraz daha artıyor. Dün insana böyle işte düz bir varlık heykeliyle sadece görüp bakan öyle değerlendiren insanlar şimdi artık insan fizyolojisiyle anatomisiyle insanı daha farklı görüyor, daha farklı duyuyor, daha farklı değerlendiriyor. Bu açıdan sadece o Alexi Karel'in insan bu meçhul kitabında gösterdiği şeyi 50'li yıllarda, bugün çok değişmiştir yani bugün. Anatomi mevzuunda fizyoloji mevzuunda bile birisi bir şey kaleme alsa ondan çok daha zengince, çok derince olur. İlk olması, o günlerde öyle bir şey yazılması açısından bir kıymet ifade eder. O açıdan bugün enfus farklılaşmıştır. Hele enfüs dediğimiz şey, insanın nefsiyle alakalı, ruhuyla alakalı, kalbiyle alakalı, latife-i rabbaniyesiyle alakalı Şeylerse şayet, bunları insan bugün daha iyi duyuyor yani, bilgisiyle bunları daha iyi sezebiliyor, daha iyi değerlendirebiliyor. Ceza, afakta bir yönüyle bir kitap gibi şerh edilmiştir yani, bir meşer gibi açılmıştır. Adeta üzerine her şeyin, bütün eşyanın, bütün nesnelerin etiket konmuştur. Onların mahiyetlerini bahseden etiketler konmuştur. O meşherden, o sergiden içeriye giren herkes gayet net olarak her şeyin ne olduğunu görüyor, okuyor. Bahçeden yani dünkü insandan 100 sene evvel, 200 sene evvel, 300 sene evvel Kur'an'ın indiği dönemdeki insana nispeten insanlar bugün meseleleri daha derince görüyorlar, daha derince duyuyorlar. Bütün bunlarla da hep inşallah Allah'a yürüyorlar. Allah kendisine yürüme imkanı var Okuyor, düşünüyor, valla yürüyorlar. Evet, bir ayetel kübra. Ayetel kübra bir esas belki gelecekte afaki ve enfüsi araştırma adına bir görüngü olarak onda görünürken fakat ilimler daha hassaslaşacaklar. Önümüze dökecekleri bilgiler daha bir teferruata ait olacak. Daha farklı şeyler olacak, daha detaylı şeyler olacak. Daha derince eşyayı duyma imkanı olacak. Dolayısıyla belki Aynı mülazalara bağlı yürüyeceğiz ama daha derin şeyler duyma imkanı olacak. Onlar da bize bakacaklar, bizi düşünecek diyecekler ki çok kanaatkarmış bunlar yani. Az bir şeye kanaat etmişler. Bildikleri şey hepsi bundan ibaretmiş. Oysa ki gördüğünüz gibi bugün, efendim diyelim hani şimdi köz uzmanları var, iris uzmanları var, mercek uzmanları var, göz gibi uzmanları var. Beyne bağlayan damar uzmanları var, yok bilmem dış tabakaya korneler bağlayan şeyler var filan diyecekler, değişik hep uzmanlıklar olacak böyle. O kadar mesele teferruatıyla böyle önümüze koyunca tabii onlardan alabileceğimiz, sağabileceğimiz, emebileceğimiz şeyler daha farklı olacaktır. Ama bunların hiçbiri neticeye tesir etmez yani. Netice neyse olur Allah Celle Celaluhu, insanı nazara vermiş, kainatı nazara vermiş. İnsana bir fihris nazarıyla bakmış, bakılmasını istemiş. Siz kendi ilim ufkunuza göre bakacaksınız Hikayet normal. Çünkü siz kendi devrinizin çocuğusunuz. Kendi devrinizin daviyesinden bakacaksınız. O dönemde derin bakmak icap edecek. Sığ baksanız o dönemde tatmin olmazsınız. Kendi çağınızda bundan dört asır evvelki insanın nazarıyla baksanız sakın olmazsınız. Sahabi bunları biliyor muydu, bilmiyor muydu? Bildikleri onları Aliül Aile noktalarda gezdiriyordu. Bildikleri onlara yetiyordu. Bugün onlar sizin yerinizde olsaydı sizin bildiklerinizi bilirlerdi. Ve hiç ihmalde bulunmazlardı. Hepsi belki tıp tahsili yaparlardı. Anatomi tahsili yaparlardı, fizyoloji tahsili yaparlardı. Göz, kulak, burun hayranlıktan bütün odallarda hepsinde uzman olmaya çalışırlardı. Öyle geliyor. Çünkü Allah'ı bilme adına doyma bilmeyen bir cemaat.